...sugun, derin, ıssızdılar. Üç kardeştiler. Mecid ile Muhammed daha iyi bir eğitim almak için babasıyla kalmıştı. Doğu Kudüs'te oturuyorlardı. Evlerinin hemen arkasında yükselen bir duvar vardı. O duvar Çin Sedinden sonra dünyanın en uzun duvarıydı. Annesi ve küçük kız kardeşi Selma o duvarın öte yanındalardı. Duvar olması on dakikada annesine gidebilirdi ama... ...duvarın çevresinden dolaşmak arabayla uzun zaman alıyor... ...annesiyle arasına saatler sokuyordu. O da bazen duvarın aralarındaki boşluklardan atlayarak... ...İsrail polisinin gözünden kaçarak mesafeleri kısaltıyordu. Muhammed Kudüs'te yaşayan bir çocuktu. Her şeyi bölüp geçen 8 metre yüksekliğindeki bir duvarın... ...gölgesinde büyüyordu. İsrailler bu duvara güvenlik duvarı diyordu. Gelin duvarın gölgesinde yaşayan... ...dünyanın en kutsal kenti Kudüs'e gidelim... Hasan'ı, Muhammed'i ve diğerlerini izleyelim. Hasan Seyit eski Kudüs'ün varlıklı ailelerinden birine mensup Ailesi yüzyıllardır Zeytin Tepeli Duvarın tam yanında yeni eşi Karolin'le yaşıyor Muhammed ve Mecid haftada bir gün evin arkasında yükselen duvarın aralığından geçerek annelerine gidiyor. İki küçük çocuğun yaşamında duvar çok önemli bir yer tutuyor. Bu duvar onları annelerinden ayırıyor. Polislerin göz yumduğu zamanlarda duvardan atlamak, öbür tarafta annelerini bulmaya çalışmak... Babalarının duvarın başında beklerken polisler tarafından etilip kakılması beyinlerine yer ediyor. Onlar bir duvarın gölgesinde büyüyor. Kudüs'ün içinde birbiriyle çiçe iç geçmiş hayatlar var. Duvarın dibinde yaşayanlarla, şehrin temiz ve bakımlı yerlerinde yaşayanlar net çizgilerle ayrılıyorlar. Kudüs'ün bir yanı Paris, aydınlık, yeni, şık, birkaç metre ötesi işgal, duvar, karamsarlık. İsrail'li yetkililer bu küçük geçişi hemen kapatabilirler ama kapatmıyorlar. Bazen geçişlere izin veriyorlar, bazen vermiyorlar. <gülüyor> Hava da elle tutulur bir gerginlik. Bezginlik duvar boyu yayılıyor. Zehirli bir gaz gibi insanların gözlerine çöküyor. This is Israeli identity. Who have Israeli identity? Okay, but there is no path for me. How we stop the car? We cannot go to our car. How we can go? We don't know. Oh, I see. They should go to the another passage, right? Bu duvar Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Adalet Divanının kararlarına rağmen her gün biraz daha uzayıp gidiyor. Batı yakasında yüzlerce dönüm arazi istimlak ediliyor. Birleşmiş Milletler raporuna göre yarım milyon Filistinli her gün bu duvarı geçerek işe gidiyor. Kiminin evi duvarın bir yanında, bahçesi öbür yanında kalıyor. Bazısı okulundan, bazısı camiinden duvarla ayrılıyor. Duvarın hemen arkası Filistin toprakları. Duvardan geçemiyoruz. Birkaç saniyede orada olabilirdik ama önümüzde güvenlik adı altında bir duvar var. Yarım saat süren bir yola çıkıyoruz. Buradan 25 dakikada gidebiliyoruz, 1 dakikada gidebileceğimiz bir yere. Bütün şehirde böyle bir problem yaşanıyor. Duvarın kenarından 1967'de İsrail'in işgal ettiği Doğu Kudüs'ün sınır çizgisini takip ediyoruz. Duvar inşaatında çalışan Filistinli işçiler görüyoruz. Bomboş bir kavşak, kala kalmış bir benzin istasyonu. Duruyoruz. Yusuf el-Hatip geçmişi hatırlıyor. Burası Kudüs'ün kalbiydi. Bir kavşaktı. Ama şimdi İnci'in top oynuyor. Size göre neden burada bu duvar? İsraillerin güvenliğini sağlamak için. Onları Filistinlilerden ayırmak için ama biz Filistinliyiz ve duvarın bu yanındayız. Bu duvar Filistinliği Filistinliden ayırdı. Yusuf Bey bir mühendisti, babası ölünce işi devralmıştı. Artık tek başına çalışıyordu. Çevredeki dükkanlar kapanmıştı. O da son demlerini yaşıyordu. Evet. Hayatımız tepe taklak oldu. Bakın orada küçük bir delik vardı. Oradan karşıya geçebiliyorduk. Şimdi orayı da kapattılar. Bütün İsrail ordusu geldi. Mahalleyi boşalttı ve duvarı dikmeye başladılar. Bir baktık duvar orada dikiliyor. Duvar Filistin'in ünlü al Üniversitesi'nin ortasından geçiyor. Duvarın İsrail tarafında kalan öğrenciler üniversiteye nasıl mı geliyor? Şuradan atlıyorlar. Yaz kış kız erkek bir delik bulup geçiyorlar. Bir gün onlar da kapatılırsa nasıl gelirler bilmem. Moşe Dayan 1967 Savaşı'ndan sonra, parlamentoda şu konuşmayı yapıyordu. İşgal altındaki Filistinlilere şunu söylemeliyiz. Bizden size çözüm gelmez. Daha da kötü şartlarda yaşayacaksınız. İsteyen çeker gider, giden kurtulur, kalan çeker. Yıl 2003, Birleşmiş Milletler Duvar'ın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu ilan etti. Duvar Filistin toprakları üzerinde yükseliyor, Filistin topraklarını gasp ediyordu. Duvar Cenevre Sözleşmesi'ne de aykırıydı. Sivillerin haklarını yerle bir ediyordu ama yükselmeye devam etti. Birleşmiş Milletler defalarca İsrail'e duvarı durdurma çağrısı yaptı. Duvar uluslararası hukuka aykırıydı. 144 ülke birleşti, duvara hayır dedi. Duvar yükselmeye devam etti. Dünyada duvara devam diyen 4 ülke vardı. Bunlar Amerika... İsrail, Magronezya ve Marshall adalarıydı. Duvar yükselecekti. İsrail'in ünlü üniversitesi Hebron'un kampüsü önünde üniversite öğrencilerini durduruyorum. Onlar İsrailli değil, Amerikalı öğrenciler. Önce çok neşeliler. Duvar için ne düşünüyorsunuz sorusuyla değiştiler. What do you think about this wall here? Wow. You know they put a wall in between uh, Jerusalem and the rest of the uh -huh. West Bank business. What is that wall for? Are you Jewish? Yeah, you guys. Ten, ten. Yeah. What do you think? Because I we, I talk with the Angela and Jewish uh, people as well. So what do you think about that wall? Do you think a state needs that wall? I think the government's doing what it has to do. Yeah. That's it. Bu duvar hakkında ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Güvenlik için yapıldı ama insanlar zor durumda, biliyoruz. Niye evlerin, camilerin, okulun ortasından geçiyor? <gülüyor> duvar 1967'de İsrail'in çizdiği sınırlardan geçiyor. Aslında burası uluslararası bir deneme tahtası. Bu <gülüyor> deneme tahtasında çocuklar yaşıyor. 5-6 yaşında büyük adam gibiler. Şurup isterken bile ciddiler. Filistinin gülümseyişleri donuk gözleri derin çocuklarla dolu. Oyunları hep savaş oyunları. Ellerinde Filistin bayrakları. Filistin nüfusunun %70'i gençlerden oluşuyor. Burada çocuklar çocuk gibi yaşamıyor. Onlar 1948'den beri göçü, sürgünü, hapis ve ölümü görenler. İntifadada ölenlerin yüzde 30'u çocuklardı. Yaralıların yüzde 60'ı 18 yaş altındaydılar. Bu çocuklar ilk kez bir kamera ile karşılaşıyorlar. Öğretmenleri buraya yabancıların pek rağbet etmediğini söylüyor. Buradaki çocukların yaşamının kolay olmadığını anlatıyor. Is there any student coming from outside of the wall, you know? Um, just one. Show the pass and come here? Uh, by, by bus. By bus? They come by bus. But each day when they are coming, they show their passport. No, pass just point. just one from... Uh, uh, Checkpoint. Uh, yeah. Rayet Filistin topraklarına geçmek için uzun bir yol yapmıştık. 25 dakikada gidebiliyoruz. Bir dakikada gidebileceğimiz bir yere. Bütün şehirde böyle bir problem yaşanıyor. Kudüs'ten çıkış ve batı yakasına geçiş özel bir otoyolla mümkündü. Bu karşısına Arabamız İsrail plakalıydı. Eğer Filistin plakalı bir arabada olsaydık bu yolu kullanamayacaktık. Şimdi biz Kudüs'ten dışarı çıkıyoruz. ...diğer otoyol sadece Filistin topraklarına gitmek için kullanılır. Elazariye'den Ramallah'a birçok kontrol noktasından geçerek o yoldan gidilir. Tünellere giriyoruz, Tünellerden geçiyoruz. Sanki hep karanlıkta kalacakmışız duygusuna kapılıyoruz. Sonra ışığı görüyoruz. Artık batı yakasındayız. Al-Azeriye'nin tepelerinden merkeze doğru giderken duvar tüm vehametiyle gözler önünde. Aya ve Emel her gün batı yakasından kutsal kent Kudüs'ü çevreleyen duvara bakıyorlar. Bir zamanlar rahatça dolaştıkları zeytinlikleri özlüyorlar. <Gülüyor> Nedense burada çok çabuk yoruluyorum. Hayret, acı ve üzüntümü zeytin ağaçlarıyla paylaşıyorum. Al-Azeriye'nin merkezine geldiğimizde duvarın öbür tarafından gördüğümüz sarı minibüsler bizi karşılıyor. Artık plakalarda P harfi var. Onlar sadece batı yakasında çalışıyor. Ramallah'a, Beytüllah'ime kontrollerden geçerek gidiyorlar. Her yolculuk bir serüven, Kudüs hemen oracıkta, Kudüs çok uzaklarda. Al-Azeriye'de bir büfe. İsmail, ikiz kardeşi, ben ve Rayet. Bir anda herkes cebinden kimlik kartlarını çıkarıyor. Anlamak çok zor, uzun açıklamalar gerekiyor. Bakın, bu Kudüs-İsrail vatandaşlık kartı. Bu kart sahibi istediği yere gider. Bu kart İznet abi. İsrail polisinden izin almak gerek. Bu kart, e, ikinci sınıf bir kart. Bu istediği yere gidemiyor bu insanlar. İkandı, gödü, Tölef'e gidemez, Sayfa'ya gidemez, Kudüs'e gidemez, bununla birçok yere gidemez. Bazen kardeşler arasına duvar giriyor. İkizler kız kardeşlerini bir türlü göremiyor. Kız kardeşinin kimliği mavi, İsrail kimliği. Ama onunki turuncu olduğu için görmeye gidemiyor. O kız kardeşini senede bir gün kontrol noktaları açıldığında görüyor. İsrail'de ve Filistin bölgelerinde yaşayan insanlar kimlik kartlarına göre dörde ayrılıyor. Birinci sınıf olanlar Mavi İsrail pasaportu ve kimliği olan Yahudiler. İkinci sırada 1948'de Yahudi devletinin kuruluşuyla aynı pasaport ve kimliği alan Hristiyan ve Müslüman halk var. Onların da mavi pasaport ve kimlikleri bulunuyor ama bunların üzerinde dinleri yazıyor. Üçüncü ve dördüncü sınıfa girenler en çok eziyeti çekenler. Onlar 1967'de İsrail'in işgal ettiği Kudüs topraklarında yaşayanlar. Mavi kimliğe sahipler ama pasaportları yok. Bir yere gideceklerse İsrail yetkililerden özel bir seyahat belgesi almak zorundalar. Ve en alttakiler, batı yakasında oturanlar. Onların Filistin kimlikleri ve Filistin pasaportları var. Manyetik yeşil bir kimlik taşıyorlar, bu kimlik uzun ve sancılı bir süreç sonunda alınabiliyor. İşte kimliklerin seyahat belgelerinin verildiği bina. Birinci sınıf vatandaşlar bu kuyrukta beklemiyorlar. Ötekiler kucaklarında bebekleri ya nüfus cüzdanı ya seyahat belgisi için buradalar. En az üç gün bekleyecekler. Bir hafta önce bu bekleyiş sırasında hastalanan bebeklerden ikisinin öldüğünü bana söyleyecekler. Have... Turneye mi çıkılacak? En az üç gün seyahat belgesi almak için bekleriz. Yenisi alınacaksa bir ay beklemek gerekir. İsmail Daper, Kudüs'te Al Kasaba tiyatrosunda aktör. Al Kasaba, dünyaca ünlü bir Filistin tiyatrosu. Seyahat belgesi alabildiği zaman dünyanın çeşitli ülkelerinde tiyatro festivallerine katılıyor, ödüller alıyor. Peki Batı yakası içinde nasıl seyahat ediyor? Geçen yıl turnede önce Ramallah'a gittik. İki gün kaldıktan sonra Nablus'a gidecektik. Kontrol noktasında İsrail askeri beni insemden tuttu. Tavşan tutar gibi. Silah göğsüme dayadı. Kabus gibiydi. Silah tutan eli titriyordu. Nablus'a girdiniz mi sonra? Hayır, giremedik. Al Kasaba'nın oyunları yaşamdan ayrılır mı? İsmail son oyunu anlatıyor. Adamın biri yıllarca çalışıp didinip bir ev inşa ediyor. Evi bitirince sevdiğiyle evleniyor. İşte o ilk gün duvar gelip evi ikiye bölüyor. Eşi duvarın öbür yanında mı kalıyor? Evet bu gerçek bir hikayet. al ve her yerde benzer öyküler duyabilirdiniz. Duvarın en kutsal hakları yerle bir ettiğini duyar, görür, işitirdiniz. Burada savaştan sonra 1200 cami yok edildi. Mescid-i Aksa hasta ve yorgun ama onarılmıyor. Hazreti Süleyman Tapınağı'nın batı duvarındaki ağlama duvarında dindarlar dua ediyor. Eski kentin ortasında bütün kutsal abideler bir arada. Tatil günlerinde eski kentin en kutsal noktası ziyaretçi akınına uğruyor. Burası Müslümanlar için Mekke'den sonra en kutsal ikinci mekan. Hacı adayları Mekke'ye gidiş dönüşte Kudüs'e uğrarlardı. Bir süredir kullanılmayan bu güzergah şimdi din turizmi kapsamında canlandırıldı. O sabah Hint Müslümanları, Nijeryalılar kutsal mekanları ziyaret ediyorlardı. <gülüyor> İstanbul, can we talk? İstanbul? What? İstanbul, I'm from. Can we talk? No. No. Hello, I'm from Turkey, Istanbul. Can we talk? I'm from Istanbul, Turkey. Turkish Television, can we talk? No. Tarihin bir anında kutsal mekanların ortasında gelen geçene bakıyorum. Türkiye, Durumu nasıl görüyorlar? Sormaya çalışıyorum, cevap alamıyorum. I am from Turkey, Turkish Television. Can we talk? Is it possible to talk? No answer. I don't talk. Israeli askerler, polisler, genç öğrenciler, kutsal mekanları ziyarete gelenler. İsrail Devleti nüfus artışını özendiriyor. Toplumun bir bölümü devletin yardımıyla yaşıyor, yeni çalışmalar yapıyor ve büyük aileler kuruyorlar. Hızla büyüyen nüfus yeni yerleşim bölgeleri gerektiriyor. İsrail devleti Amerika'dan aldığı yardımların %80'ini yeni yerleşimler için kullanıyor. İsam'ın ailesi 1948'den önce şimdi Yahudi yerleşimi olan tepelerde yaşarmış. Zeytin Dağı'ndan karşıya bakıyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. Bu dünyada adalet yok. yerleşimlerine yakın bir bölgede rüzgarlı bir tepede birinci sınıf insanlar arasında dolaşıyoruz. Sonra kentin temiz ve düzenli caddelerinden geçiyoruz. Hasan kentteki değişimi anlatıyor. Buralar Müslüman mahalleleriydi. Şimdi Yahudilere ait. Betüs Sahra pırıl pırıl, her yerden görünüyor. Mescid-i Aksa karanlıkta başını öne eğiyor. Kudüs'e gece düşüyor. Milli Müzik Konservatuvarı'na giriyorum, yaşamları altüst olmuş, savaşı, işgali, acıyı yaşayan insanların müziğini merak ediyorum. Muhammed senede bir gün dünyadaki Filistinli müzisyenlerin bir araya geldiği bir festivalden bahsediyor. Çoğu Filistinli sanatçı buraya gelemiyor, onlar yurt dışında her yıl başka bir ülkede toplanıyor. Ama... Her zaman yurt dışına çıkmak kolay olmuyor. Uzun zaman alan bir bürokrasiyle boğuşmak zorundayız. Son buluşma Ürdün'de gerçekleşti. 11-12 yaşındaki konservatuar talebeleri bütün bir yıl hazırlandılar. Bu konser çok önemliydi. Normalde Ramallah'tan Ürdün'e 2 saat çeker ama biz 18 saatte gittik. Düşünün bu çocuklar 11-12 yaşındalar. Amman'a vardığımızda bitkindiler. Konsere çıkacaklar. Konsantre olmaları lazım. Ve inanamazsınız, korkunç bir yolculuktan sonra hiç aldırmadan sahneye çıktılar ve çaldılar. Buraya duvarın öbür tarafından gelen çocuklar var mı? Evet, yedi öğrenci oradan geliyor. Eskiden 10 dakikada geldikleri yolu, şimdi duvarın etrafından dolaşarak 40 dakikada geliyorlar. Kontrol noktalarında durduruluyorlar, aranıyorlar. Akşam karanlıkta yerleşim bölgelerinden geçemiyorlar. Onlara özel kurs saatleri ayarlıyoruz. Filistinlerin hayatında duvarlar, kontrol noktaları, arama ve taramalar var. Her şey öylesine karmaşık ve zor ki bir süre sonra insan çektiklerini önemsememeye başlıyor. Hayatın ne kadar zorlaştırıldığını unutuyor. Böyle yaşamak normalmiş gibi geliyor. Düşünün, bir öğretmen kontrol noktalarından geçerek sınıfına 10 dakika yerine 2 saatte geliyor. Öğrenci de aynı şekilde. Biz işgal altında yaşıyoruz. Her gün onurumuzla oynanıyor ve hayata devam ediyoruz. Hayat devam ediyor. Zeytin Dağı'nda Sayyed ailesi bir kızını daha nişanlıyor. Hasan'ın kuzeni bir öğretim üyesi, bir bankacı evleniyor. Evlenip başka bir ülkeye yerleşmeyi hayal ediyor. Evin giriş katı hanımları ayrılmış. İkramlar gelip gidiyor. Şarkılar söyleniyor. <gülüyor> Heyecan durukta Hasan'ın eşi konuklarla oturuyor. Genç annesi keyifli. Hasansa sinirli. <gülüyor> Bir ara kulağıma çocuklar bugün annelerine gittiler. Duvara gidip onları almam lazım bana yardım et diyor. Çıkıyorum. Gece karanlığında duvar dibine gidiyoruz. İşten dönenler, akrabalarına gidenler, çoluk çocuk, kadın her an sert bir sesle irkilebilirler. İsrail güvenlik güçlerinin müsamahasına sığınarak duvardan atıyorlar. Benim gazeteci iznim var. Öbür tarafa geçiyorum. Muhammed'le Mecdi arıyorum. ...şuvarın öbür yanında bir karanlığın içine düşüyorlar. Ee, nasıl bulacağız bekleyip şimdi? Babası nasıl? gelmiyor mu? Asıl, hayır, gelemiyor. Hasan'ın çocuklarını bulmaya gidiyoruz. Tükayla konuşa konuşa karanlıkta ilerliyoruz. Ben onu ararken o beni buluyor, rahatlıyorum. Orada arabanın içinde üzgün, zarif bir kadın. Ona kim olduğumu söylüyorum. Çocukların hikayesini filme aktardım anlatıyorum... Arkada küçük kız kardeşleri Selma oturuyor. Çekingen soruyor. Selma'yı Onu duvarın ardında bırakıyoruz. Muhammed ve Mecid gelecek hafta yine aynı serüveni yaşayacaklar. Bir duvardan atlayıp annelerine koşacaklar. Okay, hadi oh, oh, How did you uh, uh, Mitch, then Muhammad I found you. That's good. <laughs> <How are you? laughs> go, No, This Kamera ışığının aydınlığı altında duvardan atlıyoruz. Yorgunluk, bezginlik, öfke, havada kaskatı. Geçitteki yüzlere bakıyoruz. Hasan uzakta bekliyor, hiçbirimiz konuşmuyoruz. Muhammed ve Mecd'in sessizliği çığlık gibi. Mecd kolunda bebeği Arthur'la arabaya koşuyor. Hasan sessizliği boğuk bir sesle bozuyor. Muhammed'e evde nişan var, arkadaşların seni bekliyor diyor. Hayat devam ediyor. Bu erkekler suskun, nişanlıların aileleri, yakınları, misafirler oturuyorlar. Ahmet Naci onlardan biri. Uzun yıllar Norveç'te yaşamış, şimdi Kudüs'te hasret gideriyor. Erkekler namaz için aşağı inerlerken gözüm Muhammed'e takılıyor. Okulda öğrendiği İngilizce ile büyük adam edasıyla konuşuyor. ...Muhammed içimi deliyor. Zeytin Dağı'nda sabah güneşi binlerce yıldır zeytin ağaçlarını okşuyor. Artık eskisi kadar çok değiller... Kıyılıp gittiler. Ama kalanlar geleceğe umutla bakıyor. El karşısında yapraklarını gökyüzüne uzatmışlar. Duvarsız bir dünya için dua mı ediyorlar? Duvar Filistin toprakları olan Batı yakasını 3 ana bölgeye ayırıyor. Doğuda Doğu Güvenlik Bölgesi var. Bu bölgede 40 Yahudi yerleşim merkezi bulunuyor. Batıda batı güvenlik bölgesi yer alıyor, güvenlik bölgesi ilan edilen bölgeler Filistin topraklarının yarısını kaplıyor. Duvar sebebiyle batı yakasında ortaya çıkan üçüncü bölge, iki emniyet bölgesinin dışında kalan bölge. Buradaki toprakların tamamı Filistinlere ait ancak bu aidiyet sadece görünüşte. Orada da İsrail kontrol noktaları ve arkalarına dikilmiş yüksek duvarlar var. Birbirinden tecrit edilmiş Filistin yerleşim alanları güvenlik bölgeleri arasında nefes almaya çalışıyor. Acaba medeni dünya bu manzara karşısında ne yapıyor? İsterseniz araştırın. İyi akşamlar efendim.